Günaydın. Haftanın sonuna geldik bile inanması güç. Sonra hafta sonu biraz rahatlarız belki ama ben gönüllü olmaya doğru yola çıkıyorum bu akşam. Bu da çok rahatlatıcı. Hafta sonu Bilim Kahramanları buluşuyor. FLL 9. Türkiye turnuvalarında jüri üyesi olarak gönüllük yapacağım Ankara'da. Konusu ise yarışmanın yaşlıdan nüfusa genç çözümler. Ne güzel. Gençler yaşlılarına sahip çıkıyor. Ancak bugün ilk kampanyamız küçükler için, en küçüklerimiz için süt bebekleri için. Gülden 25 şu anda hamile ve endişeli. Yakın zamanda bebeğini kucağına aldığında bebeğin ihtiyacı olan ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini sağlayamayacak olmaktan dolayı endişeli. Özel sektörde çalıştığını ve 7 aylık hamile olduğunu anlatan Gülden yasalar gereği bebeği doğduktan 3-5 ay sonra işbaşı yapmak zorunda olduğunu söylüyor. Bebeğimin eninden en az 6 ay anne sütüyle beslenme hakkının bu şekilde alınmasını istemiyorum. Çalışan anneler ve bebeklerini 6 ay taze anne sütüyle besleyebilsin diye bu konunun yasalaşmasını istiyorum diyerek talebini dile getiriyor. Güldenin başlattığı ve pek çok annenin de ortak derdini dile getiren kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/anne sütü adresini ziyaret edebilirsiniz. Pek çok gelişmiş ülkede bu sürelerin esasında çok daha uzun olduğunu da burada ifade etmek gerek. Anne çocuk konulu bir diğer kampanyada Nazlı Demir tarafından başlatılmış Özel sektörde çalışan annelerin çocuklarının hafta sonu kreşe gitmek durumunda kaldığını, kreşlerin cumartesi günleri açık olmak gibi bir zorunluluğu olmadığını söylüyor. Yıllarca çalışan bir kadın olmak için eğitim aldığını, fakat şimdi çalıştığı için cumartesi günü kızını bırakacak bir yer bulamadığını anlatan Nazlı, kendisi çalışırken kapalı olan kreşler yüzünden Zor durumda kaldığını söylüyor. Onca eğitim ve kariyer adımlarından sonra çocuğunu okutabilmek ve büyütebilmek için işinden ayrılmak zorunda mı kalacağını sorgulayan Nazlı, Milliyetin Bakanlığı'nın konuyla ilgilenmesini ve özel kreşlerin ve gündüz bakım evlerinin cumartesi günleri de açık olması zorunluluğunun getirilmesini talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi changeorg change.org.taksimkreş adresinde var. Ve eğitimi etkileyen bir kanuna yönelik başlatılan bir kampanya var sırada. Murat Birol tarafından başlatılan kampanya yakın zamanda yayınlanan ve ilk öğretim okulundaki öğretmenlerin değişmesine neden olan norm yasası ve bunun iptal edilmesi. Norm kadro uygulaması ile çocukların öğretmenlerinin değiştiğini vahim olan durumu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna sadece rutin bir prosedür olarak bakıyor olması olarak açıklıyor. Murat İlkokul çocuklarının anne baba yerine koyduğu öğretmenlerini basit bir kararname ile değiştirmenin onlar üzerinde yaratacağı özgüven kaybının düşünülmediğini söyleyen Murat, işi eğitim olan bakanlığımızın bu değişikliklerin neden olacağı sorunları adaptasyon sürecinin getireceği verimsizliğini düşündüğünü zannetmediğini de ekliyor. Murat bugün yetkili mercilerin talebinin çocukların sesinin duyulması ve onların mücbir sebepler olmadıkça anne baba yerine koydukları öğretmenlerinden ayrılmalarına neden olan, Norm kadronun uygulanmasına bir an önce son verilmesi olduğunu, çocukların tekrar öğretmenlerine kavuşmasının sağlanmasını talep ediyor kampanyada. Change.org Taksim norm kadro bu konuyla siz de mağdursanız. Rize'den Tuba Kambur tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yönelik başlatılan kampanyanın talebi ise Rize'deki HES'lerin durdurulması. Ben bu topraklarda doğdum ve bunun için daima kendimi şanslı saydım, şükrettim. Maviliyle yeşilin o müthiş uyumu başka hiçbir şehirde göremedim diyor Tuğba. Fakat yeşilin her tonunu bulabileceğimiz şehri artık eskisi gibi değilmiş Tuba'nın. Köyünün en güzel tepesi HES kurbanı. Rize'nin evvelden bakir doğasıyla nam salmış bir şehir olduğuna ama maalesef mahvedildiğini söylüyor Tuba. Mavisi çalışmaktadır bir doğa düşünebilir misiniz? Ben düşünemiyorum. Yeşinin yanında mavisi olmadan olmadı ki hiç Rize'de diyen Tuba. Derelerimizi özgür bırakın da nefes alalım diyerek sesleniyor yetkililere. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise changeorg taksim rize has. Tuba diyor ki Yeşil'in yanında mavisiz olmadı ki hiç Rize. Bu gidişte olacak gibi. Gökhan Duman tarafından başlatılan bir kampanya var sırada. Kampanya sayfasını açtığınızda bir video ile karşılıyorlar sizi. Kimler mi Türkiye'nin dört bir yanından performans yasasına karşı sesini çıkarmak için bir araya gelmiş hekimlerin ve hemşireler. Bir ağızdan bulutsuzluk özleminin sözlerimi geri alamam isimli şarkısını söylüyor ve umutla bekliyorlar. Son yapılan düzenlemelerle Sağlık Bakanlığı tarafından gündeme getirilen performans yasası ile doktorlar baktığı hasta yaptığı ameliyat kadar ücret alacakmış. Bunun sonucunun doktorların hastalara müşteri olarak bakmasına sebep olacağını söyleyen Gökhan, her ilde Kamu Hastaneler Birliği'nin oluşturulduğunu, belirli kişilere yöneticilik yetkilerinin verildiğini ve belirli süre içerisinde hastane cirosu artmazsa bu yöneticilerin değiştirileceğini söylüyor. Sağlık personelinin tedavi için var olduğunu, hastanelerin ticarethane olmadığını vurgulayan Gökhan'ın başlattığı kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz taksim performans yasası adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu tabii ki hekimlik mesleğini çok derinden etkileyen ve bu nedenle de hepimizi etkileyen bir konu. Düşünün ki bir doktor baktığı hasta ettiği ameliyat kadar para alıyor. Halbuki önemli olan o hastasını iyileştirecek elinden gelen her şeyi e, tıp konusunda yapması en ahlaki ve en gerekli kısım. Bu ne kadar para kazandığınla. Sağlık ölçülmeye başlandığı anda ne kadar performans yaptığında ölçülmeye başlandığında bu bizim sağlığımızı doktorların da ruh sağlığını son derece etkileyecek bir konu. Sırada sağlıkla ilgili fakat bu kez hayvanları ilgilendiren bir imza kampanyası var. Aydan Üstkanat İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi hayvanlar için bir kan bankası oluşturulması. Türkiye'nin ilk hayvan kan bankasının İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne 2006 yılından bu yana hizmet verdiğini ama uzun süredir çalışmadığını söyleyen Aydan bölümün var olduğunu ama işlevi olmadığını söylüyor. Büyük operasyonların yapıldığı bu fakültede birçok hayvanın operasyon iyi geçse de kan bankası çalışmadığı için kan kaybından ölebildiğini, hasta sahiplerinin çok zor durumda kaldığını söylüyor Aydan. Haksız da sayılmaz. Her gün Facebook ve Twitter üzerinden kedisine ve köpeğine kan arayan onlarca kişiye ile karşılaşıyoruz. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz. Change.org Taksim Hayvan Kan Bankası İstanbul'dan Talat Şeker tarafından başlatılan kampanya... Taksi kullanan herkesin ilgi alanına girecek türden. Taksilerin çoğunun yolları ve gidilecek yerleri tam olarak bilmediğini ve müşterilerini yanlış yola saparak veya bilerek uzun yollar kat ederek götürdüğünü söyleyen Talat, bu durumu önlemek ve taksi müşterilerini korumak için araçlarda navigasyon cihazının bulundurulmasını ve kullanımının mecburi olmasını talep ediyor. Kampanya hakkındaki detaylı bilgi ise change.org/taksim-taksi. Günün son haberi de Trabzon'dan geliyor. Yasemin Er tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi Trabzon Ayasofya Müzesi'nin camiye çevrilmemesi ve müze olarak kalması. Şehirde nadir bulunan kültürel eserlerin korunması gerektiğini söyleyen Yasemin mevcut camiler zaten ihtiyaçları karşıladığını burasının kültürel bir miras olarak müzeleşmesi gerektiğini söylüyor. Evet herkese görmek istediği değişimi gerçekleştirmek için güç diliyorum esenlikler diliyorum.